قال النبي sallallahu te'ala aleyhi ve sellem الكيس من نفسه وعمل لما بعد الموت. الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال şema, kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaatimizin bildiğiniz gibi bu cami şerifteki son derslerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir suresine Yunus sureyi celilesine tahsis ettik. Her zaman hatırlatıyorum. Kur'an öyle bir kitaptır ki onun içindeki bütün ayetleri, bütün sureleri baştan başa hiçbirini atlamadan, istisna etmeden baştan başa böyle zaman ayırıp, vakit ayırıp okumaya mecburuz. Çünkü bu bizim için indi bu kitap. Bir kenarda durması için, bir duvarda asılması için, bir kılıfın altında saklanması için değil. Okunacak, anlaşılacak ve ahkamı ile de amel edilecek. Tatlit edilecek Kur'an bunun için inmiştir. Rahmetli Akif'in, İstiklal Marşı şairimizin de şikayeti var. Kur'an böyle bir kenara atılmış. İnsanlar ilgisiz davranıyorlar. Diyor ki, inmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de al bakmak için sadece bu işler için değil Kur'an bir nizam bir devlet nizamı demek onu küçültür devletler nizamı demek de küçültür bir dünya nizamı derseniz yine küçültmüş olursunuz Kur'an bir kainat nizamıdır hakikaten çok geniş şeyleri içine alan bir kitap. Ama bilinmeyen şeylerin tabii değeri de az olur. Senelerce insanlar yer altındaki bir hazineyi çiğne geçerler. Bilseler orada ne olduğunu öyle hemen çiğneyip geçerler. Bilmemek bazı yanlışlıklara itiyor. Kur'an'ın tamamını böyle zaman ayırmak suretiyle okumaya, bu işi tahsil etmeye memurdur bütün Müslümanlar. Hı. Bunu yapamıyorsak, hiç değilse, bunu şöyle saklı göster ve şeye koyun, şeye koyayım. Oh, Bir şey olmaz. Bunu yapamıyorsak, hiç olmazsa ehlinden dinlemeliyiz. Sahabenin biliyorsunuz, ilk Müslümanların Kur'an üzerinde büyük bir vukufları var, Kur'an'a aşinadır onlar, hep dinlemek suretiyle, devamlı surette Resul-i dinlediler ve dinlediklerini büyük bir titizlikle muhafaza etmeye çalıştılar ve hamili Kur'an oldular ve ümmetin en şereflileri arasında yerlerini aldılar. Ben de diyorum ki hiç olmazsa cemaatimiz hamamını dinleyemiyorsa e bir sureyi de mi dinlemesin yani? Bir sureyi ele alalım, yavaş yavaş birlikte takip edelim. Efendim çok Kur'an tercimeleri var, tefsirler var, var da okuyan nerede? Nerede okuyan yok. Bu memleketin en büyük hastalıklarından birisi okuma alışkanlığı yok. Okuyan varsa, çok az sayıda kişiler bunlar, büyük çoğunluk bu işin ışında kalıyor. Şimdi sırasıyla biz bu ayetleri okuyoruz bugünkü dersimizde aynı yerden devam edecek. Cenab-ı Hak ki insanlara niye hayret veriyor? İnsanlar için niye şaşırtı oluyor, şaşırtıcı oluyor şu durum? Ben insanlar arasından bir kişiyi seçiyorum. Bir kişiyi seçiyorum. Müslümanlara bir kısım müjdeler vermesini kafirlerin de küfürlerinden vazgeçmezlerse, dünyadayken durumlarını düzeltmezlerse, zor durumlarla, şartlarla karşı karşıya geleceklerini o kişi bunlara haber verir. Bu elçi seçiyorum. Git Müslümanlara müjde götür. Kafirleri de uyandır kendilerine gelsinler. Önlerinde büyük tehlikeler var, sıkıntılı günler var. Bunu bilsinler diye haberler. Bu niye hayret veriyor diyor Cenab-ı Hak? Kafirlerin bunun bu noktada hayretinin sebebi anlaşılmıyor. Hayretinin sebebi anlaşılmıyor. Ve üstelik ilave ediyorlar. Peygamberimizi İnne اُنَّهَا وَلَسْاَحِرُونَ مُذ۪ي Evet diyorlar, ortada bir vaka var, bir olay var, Muhammed hiçbir şey değildir sallallahu aleyhi ve sellem desek olmaz, yani bu ifade tutmaz, onun okudukları, Kur'an olarak okuduklarının da hiçbir manası yok, hiçbir değeri yok desek, e, bu da tutmaz, hakikaten Arapların o güne kadar duymadığı, bilmediği bir şeyler söylüyor bu adam. Bunu yok saymak mümkün değil. E ne diyelim, gene de bir at koyalım diyorlar. İnne bu at açık bir sihirbazdır. Muhammed bir sihirbazdır onun söyledikleri sallallahu aleyhi ve sellem getirdikleri de bir sihirden başka bir şey değil. Dikkat edilirse sihirde yine olağanüstü bir şey. Yani normal insanların, sıradan insanların yapabileceği, başarabileceği bir şey değil. Evet, Muhammed'de bir fevkaladelik bazı bunlar. Herkeste olmayan bir üstün taraf var. Fakat bu üstünlük Müdahiyet değildir, Peygamberlik değildir. Bu olsa olsa bir sihirden ibarettir. Burada dikkat edilirse kısmi bir itiraf var. İstemeyerek zoraki de olsa kuta tapanların bir itirafı var burada. Yani Muhammed sıradan bir kişi değildir bir daha Sallallahu Aleyhi ve Sıradan bir kişi değil, raskele bir adam değil. On da bir üstünlük görüyoruz da bu üstünlüğü onun iddiası gibi peygamberlik olarak kabul etmiyoruz ve sihir diye yorumluyoruz bu sözlerine inanıyorlar mı kendileri hayır eğer Kur'an'a sihir derken peygamberimize sihirbaz derken inansaydılar kesin hüküm budur karar budur deseydiler bu ifade bu ifade hayatlarının sonuna kadar hiç değişmemesi lazım. Ertesi gün diyorlar ki, delidir bu. Kur'an hakkı diyor. وَقَالُوا مُعَلَّمُ النَّجْمُونَ Tuhan suresinde, dediler ki diyor Cenab-ı Hak, bu öğretilmiş bir delidir. Buna çok güzel şeyler öğretmişler. Hakikaten insanlara susturacak bir şeyler söylüyor ama bu öğretilmiş bir delidir. Hani dün vardı. Çünkü dün söylediğine inanmış değil. Bugün delidir derken gene inanmıyor. Bir gün geçiyor aradan, diyorlar ki bu olsa olsa bu kahindir. Gelecekten haber veren kahinlerden biridir. Bu sözde de duramıyorlar. Yok, kahin de değil, şairdir. Bir şairlere de bakıyorlar. Söylenenler şiire benzemez. Bu adam şaire benzemez. Çeviriyor. Bütün bunların hiçbirisi değil. Bu bir iftira. Allah'a bir kısım iftiralarda bulunuyor. Onun peygamberi diyor. Bunlar şunu gösteriyor. Onlar aslında onun peygamberliğini anlıyorlar. Zaten baş başa konuştukları zaman Ebu Cehil'e soruluyor. Tamam mücadele edeceğiz diyorlar. Bu dine geçit vermeyeceğiz, bu Peygamber'e geçit vermeyeceğiz, biz bize konuşuyoruz, işin doğrusu nedir diyorlar. Ebu Cehil yemin ederek, vallahi Muhammed Peygamber'dir diyor. Ve aramızda ondan daha doğru konuşan birisi yok. Ama nasıl biz Mekke'nin riyasetini, siyasi üstünlüğünü ona nasıl kaptırırız? ona peygamber dediğimiz zaman arkasını düşmemiz lazım. Peygamber olarak onu önümüze geçirmemiz lazım. Evet biz önünden gidiyoruz peygamber değiliz ama riyaset bizde diyor. Yani siyasi, iktisadi, efendim ne bileyim ailevi bir kısım düşünceler bunları inkara götürüyor. Yani siz şimdi Mekkeliler böyle düşünüyor da Türkiye Cumhuriyeti idarecileri bunu bilmiyor mu? Vallahi senden benden iyi biliyorlar. Senden benden çok çok daha iyi biliyorlar. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu, peygamberin nasıl bir peygamber olduğunu. İşine gelmez. Ebu Cehil kurtarmaya çalıştı, ebediyen kaybetti. Hazreti Ebu Bekir teslim oldu. O makam ona intikal etti. Peygamberden sonra onun birinci halifesi, onun temsilcisi oldu. Yani hak dile mücadele edilmez. Bu yanlış bir çıkıştır. Ve Cenab-ı Hak şunu buyuruyor, Peki, niye itiraf ediyorsunuz, bu işi imkansız mı görüyorsunuz? Bekkelilere. اِنَّ <Sessizlik> رَبَّكُمُ اللّٰهُ Halakas semavati vel Hakikaten sizin Rabbiniz. Sizi yaratan, sizi yaşatan, sahibi bulunduğunuz her nimeti size veren o Rabbiniz nasıl bir Rabb'tir, bu işi yapabilir mi, yapamaz mı mı düşünüyorsunuz? Gökleri o yarattı. Yeryüzünü de yaratan odur fî siddet tedriç kanununu, tekâmül kanununu yavaş yavaş iş görme melekesini, alışkanlığını vermek için kullarına altı gün içinde gökleri ve yeri yarattı. E bir anda yapamıyor muydu bu işi? Yapar. Burada bir eğitim meselesi var. Hadiselerin zaman içine yayılmış bir oluşumları vardır. Onu anlatmak içindir bu. Yani yükleri ve yeri yaratabiliyor da bir adamın peygamberi seçip göndermesini mi güç görüyorsunuz yani? Yani acziyet neresinde bunun, çaresizlik neresinde? Gönderemez mi? Ben diyor, göklerin ve yerin yaratıcısıyım. Sınmaz sonra yerin göğün üstünde hayukalade farklı bir alem diye anlatılıyor arş diye bir başka bir dünya var o arşa da hakim olan Allah'tır yani kainatın her köşesinde hükmü geçen o Mekke'ye mi sözü geçmiyor Medine'ye mi geçmiyor yeryüzündeki insanlara mı hükmü geçmiyor ona soru soruyorsunuz efendim Nereden buldun bu adamı da? Bize önder yaptı. Mekkeliler de bu soruyu çok sordular. وَقَالُوا لَيْلَا مُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْخَرْيَتَيْنِ اَعْزِيمِ Dediler ki diyor Cenab-ı Hak, keşke şu Kur'an, Kaif ve Mekke şehirlerinde, bu iki şehirde yaşayan, İki büyük zenginden birine gelseydi, Bu yetimin bu işlerle ne ilgisi var diyorlar. Allah buldu buldu da Ebu Talib'in yetiminin mi buldu? Taif'te o büyük zengin, Mekke'li bu büyük zengin duruyor. peygamberlik bunlara gelmiyor da bu yetime geliyor. Allahu Zellal diyor ki ben aziz bunu yapmadım. Yani Faizli Zengi'ne sözüm geçmedi. Mekkeli'ye geçmedi de gittim bir yetimle bari bu işi halledeyim. Öyle mi almıyorsunuz Gökleri ve yeri yaratan arşa hakim olan Allah için mi bunları düşünüyorsunuz? Bu bir hikmet gereği. Acziyetten kaynaklanan bir şey değil. Bir hikmet bunu gerektiriyor. Sonra üstünlük takvalladır zenginlikte de değildir. Bir adam çok zengindir diye çok üstün bir adamdır manasına gelmez. Belki toplumun en seviyesizi, en karaktersiz olabilir. Ama aksi de olabilir, illa zengin öyledir böyledir manasında değil. Üstünlük Allah korkusundadır. Allah'ın verdiği bir kısım değerlere, bir kısım ölçülere sahip olmaktadır. Allah onu seçiyor. Allah, insanlardan da, meleklerden de Resuller seçiyor. Melekler arasından seçtiğini yine kendisi seçiyor. İnsanlar arasından seçtiğini yine kendisi seçiyor. Bu bizim seçimimize bırakılmış değil. Bize iyi kalmadı. Biz seçseydik peygamberi kim bile gidip kimi peygamber seçerdik. Allah korusun. Seçtiklerimizden de belli işte uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Bizim seçimimiz işte bu kadar oluyor. Bizim seçimimiz bu kadar oluyor. Allah'ın seçimi öyle oluyor. Vakfını itiraf ediyor. Bir taraftan bizi perişanlığa itiyor. Diyor ki birisi, onların neşur yazarlığından birisi <gülüyor> Eğer Müslümanların peygamberi olsaydı diyor. Çağımızda Müslümanların peygamberi olsaydı, biz kahvemizi bitirmeden, kahvemizi bitirmeden gününüzün bütün problemlerini çözerdi diyor. Biz kahveyi bitirmeden o dünya meselelerini çözerdi. Bugün olsaydı, <gülüyor> halbuki bugün var. O neyle çözecekti? Kur'an ile. Sünnetiyle. <gülüyor> <Affedersin>. Mazeret. <gülüyor> Biz işlerimizi, müşküllerimizi <gülüyor> çözerken her yola başvuruyoruz. Başvurmadığımız tek yer Kur'an. ne devlet oraya başvuruyor bu insanlar niye bu hale geldik biz Bir <gülüyor> kere de Kur'an'ı deneyelim Bir de denklerimizin çözümünü orada arayalım desek ne olur demiyoruz ben söylüyorum her mesele Kur'an'da var her şeyi halleder en yeni konumuz nedir? Şimdi bugün Türkiye'yi ilgilendiren en yeni konu nedir? Hükümeti kurmak. Bu da Kur'an'da. Nasıl var? Kur'an diyor ki İnnallâh'a ye'murukum en emanâti ilâh. Bu Kur'an'da bir hüküm. Allah'ın Zül Celal size emrediyor. Neyi? Emanetleri emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Bu işi bu işi ehline versem bu tıkanır mı? Allah aşkına. Öyle bir kısım hesaplarla işin arkasından gidersen tıkanır kalır. Emaneti ehline vereceksin. layık olana vereceksin. Herkesin tasvip edeceğine vereceksin. Ki olsun. Ben Hani Cumhurbaşkanı'nın işine müdahale için söylemiyorum bunlar. Siyasi manada da bir şey söylemiyorum. Kur'an'ın her derde deva olduğunu anlatmak için söylüyorum. Aksini söylüyor musunuz? Yani emaneti ehline verirsek de olmaz bu iş. Değer misiniz? Bunu kimse söylemez. Bir Arabi Resulullah'a geliyor, diyor ki ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Yönetim zamını ne zaman değiştirecek? Hemen cevabı veriyor Peygamberimiz: İla büs emru ila gayri ehlii Herhangi bir iş, ehlinden başkasına, o işe layık olan kişiden başkasına verilirse, o işin kıyameti beklenir. O işin kıyameti koptu demektir. 20 kilometre bir araba. Daha yeni trafiğe çıkıyor. Şoför olmayan bir kişiye bunu teslim ederseniz, yapmayın. Beş dakika sonra tanıyamazsınız onu. Onu götürür, her tarafa çarpar, mahvedebilir çıkar. Arabanın yeni oluşu işi kurtarmaz. O da işin başka bir cephesi ama esas teslim ettiğin kişi ehil olması lazım devlet arabasına ne başı kalıyor ne gözü. Perişan olup gidiyor. Mutlaka çözüm Kur'an'da aranmalı. Sünnette aranmalı. İnan etmenin, direnmenin bir mantığı yok. Kur'an bunu anlatmaya çalışıyor. Yüdebbürül emr. Yerde ve gökte. Yerde ve gökte. Bütün kainatta işleri o düzenli. Her türlü işi ayarlamak, düzenlemek, tedbirini koymak tamamen Allahu Zül Celal'e Yani biz zannediyoruz ki bu işleri biz yürütüyoruz. Hangisini yürütüyoruz biz? Hiçbir şey yürüttüğümüz yok. Evet, bizim de tabi mesul olacağımız kadar bir şeyler var. Var da esas kanunları koyan Allah, onu merkezinden almamız gerekiyor. مَا مِنْ شَفِيَنْ اِلَّا مِنْ Allah'ın dışında kainatta kimse kimseye bir şey yapamaz mı? Yardım edemez mi? Her şey oraya mı bırakıldı? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu alemde onun izni olmadan, onun müsaadesi olmadan hiçbir kişi bir başkasına şefaat etmeye kalkışamaz. Ama buradan ne anlatılıyor? Onun izniyle şefaat var. Şefaat müessesesi var ama onun iznine bağlı. Şefaat müessesesi var. Bir kısım üstün kişiler, Allah'ın üstün kıldığı bir kısım insanlar, muhtaç olan diğer bir kısım insanlara dünyada yardım ettikleri gibi olmayan mu dünyada şefaat ahirette de yardım edebilecekler. Ancak bu izne bağlı. Herhangi bir kişi kendi kendine kalkıp da şu iş şöyle olsun, bu iş böyle olsun diyemez dese de zaten hükmü olmaz. Benden izin alınacak diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada hemen hatırlatıyorum. Devamlı mücadelemiz biliyorsunuz, Kur'an'ın muhafazasında her Müslüman'ın görev alması lazım. Kur'an'ın muhafaza mevzuunda her Müslüman'ın görev alması lazım. E nasıl? Ya bizzat o Efendim paşaları sıvayacaksın, ya da o işi yapanları destekleyeceksin, başka çare yok. Kur'an'ı koruma yollarından birisi de Kur'an'ın ahkamını bilen Kur'an'daki hükümleri bilen ilim adamlarını yetiştirmemizdir Kur'an'daki hükümleri bilen kişileri yetiştirmek mecburiyetimiz var ben bilmiyorum diyor ben bilemiyorum tamam Ve bileni yetiştireceksin bilene saygılı olacaksın onu dinleyeceksin bilmiyorsan olabilir. Yani mutlaka senin de yapacağın bir şey var. Şimdi birileri çıkıyor televizyona kanalları serbest oldular. Diyor ki ahirette şuşuna şefaat edecekmiş. Şuşuna yardım edecekmiş. Böyle bir şey yok diyor. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin yani Muhammed Mustafa'nın inancına göre bu var aleyhissalatu vesselam. Bu adam onu da aşıyor, peygamberi taşıyor, Kur'an'ı taşıyor. Benim şefaat diye bir müessese yok diyor. Bu bir yalanmış Bu bir iftiradır. Bu İslam'a sıkılmış bir kuşun Ama tabi zehiri altın kaseyle sunarlar diye şu bir söz var. Onu öyle kılıklıyor ki bizim de biraz hoşumuza gidiyor. Bizim de biraz hoşumuza gidiyor. Ve biz de neredeyse evet diyeceğiz. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Yeş ve o günün kıyameti salatadır." Kıyamet gününde geçen hafta da bunları söyledim size. Kıyamet gününde üç kimse şefaat edecektir. Kime? Yani eksiği olan amelde kusur olan, itikatta değil. İmanında, inancında eksiği olana kimse sahip olamaz. Onun dosyasını Muhammed Mustafa da alamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnancında bir eksiklik var. İnancı peygamberimizin inancına uymuyor. Hatalı inanmıyor. İsa bu hatalı inancıyla ahirete gitmişse ona şefaat yok. Onun için bütün kapılar kapanmıştır. İmanı düzgün, doğru inanmıyor, ibadetinde amelinde eksikleri var. İbadetinde amelinde eksikleri var. Ya hiç kılmamış veya kılmışsa şöyle böyle kılmış. Ya hiç oruç tutmamış veya işte hatalı tutmuş. Bunlara hiç kimse şefaat edecektir diyor Peygamberimiz. Eksikleri tamamlanacak bunlar. Bunların af edilmeleri cihetine gidilecek. Bu büyükler araya girecek. Allah koyuyor bunları araya bir başkası değil. Şefaatçıların başında birinci olarak peygamberler geliyor. Birincisi enbiya. Bütün peygamberler ümmetleri için şefaatçıdır. Bizim peygamberimiz ise öbür peygamberler de dahi bütün insanlığın şefaatçısıdır. Öbür peygamberler de onun şefaatine muhtaç. Görecekler ve ona başvuracaklar. Ve Allah o yetkiyi veriyor. Allah o yetkiyi veriyor. Peygamberimiz ben böyle istiyorum, böyle düşünüyorum demek. ki Allah'ın verdiği bir yetkidir bu. İkinci olarak Sınnel Ulema. Sonra alimler şefaat hakkını kullanacaklar. Hangi alimler peygambere varis olan alimler. El <gülüyor> Ulama'u Alimler Peygamberin, Peygamberlerin varisleri de diyor Peygamberimiz. Yani şimdi Peygamber'e inanmayan bir adam, bir müsteşik. <gülüyor> Efendim. İslami ilimlerle meşgul olan bir adam inanmıyor fakat İslami ilimleri de öğrenmiş. ve ondan bir varis olmaz. Senin nüfusuna kayıtlı olmayan çocuğun ölümünden sonra senin varisin olmaz. Veraset ilamının çıktığı zaman varisler arasında onun kaydı çıkacak çünkü. Mahkeme nüfus kütüğünü getirecek. Bu adamın geride kalanları kim? E senin kayıtlarından silinmiş kişiyi, orada görmeyen hakim onu bariz saramaz. Kâfil de, alim de olsa, eğer kafirse o veraset kütüğünden sildiriyor kendisini. O onun cinayeti. Biz çalışıyoruz, bu gavurları sıklanıyoruz. O bizim gayretli adamlarımız, sıklanıyor bunları cennete taşıyorlar. Efendim Edison niye cönnete girmesinmiş? Mübarek adam, biz ondan cenneti esirgedik? Cenneti mi esirgedik Edison'dan? Benim girsin girsin demenle girmez, senin girsin demenle de girmez. Sanki bizim cennete girişimiz garanti edilmiş. Şarklar tamam, şimdi bir başkalarını. Peki hani şefaat yoktu? Niye edilsene şefaatçi oluyor bu adam? Utanmıyor mu bu adam? Bak bu bir şefaat işte onu taşıyor cennete gayret ediyor yobazlar şöyle dedi böyle dedi sizin bir eviniz var kiraya vermek istediğiniz bir işleriniz bir dükkanınız var şartlar koşuyorsunuz aylık kira şu kadardır diyorsun her ayın birinde peşinde neyse bu kira ödenecektir elektrik sana ait su sana ait çöp parası sana ait bir sürü şart bir kiracı geliyor ben bu evi tutacağım fakat bu senin şartlarına uymuyorum." derse, verecek misiniz evinizi? Bir şeyleyin bakayım. Ben hemen geliyorum kiracı olarak, kira da vermeyeceğim, elektrik su parası da size ait, öyle bir şey olur Cennet de Allah'ın evidir, onun mülküdür. Buradan içeri kim girer diyor, İman eden ve amel sahibi olan kişiler buradan içeri girer. E Edison inanmamışsa, inanmamışsa ki inanması için fırsatta doğmuştu. Sultan Abdülhamid'in çağdaşıdır o, onun zamanında yaşıyor. Sultan ana mektup yazıyor Amerika'ya. Amerika'da sana verilenin 12 katı altın vereceğim sana diyor. Gel Osmanlı devletinde çalış. Öyle müteassip, öyle koyu bir Hristiyan kadır ki gelmeyi kabul etmiyor. Bizimki de gayret ediyor, onu nasıl cennete sokacak? Allah alırsa alsın, beni ilgilenmez. Ama onun dayanlarına bakılırsa, bu adamlar cennetle, cennete giremezler bunlar. İnanmadıkları için. E inanırsa, e, belki bizim bilmediğimiz bir yerde inanmıştır, Onunla da karışma. Ama cennete girmenin şartı bu. Şefaat var. Birincisi peygamberler, ikincisi alimler. Niye onlar şefaat ediyor. E, peygamberlerin varisleri eğer beni birisi seviyorsa bir yerek gönderdiğim varisine de değer vermeli. Ben filancımın gönderdiği bir kişi. Onun işte adamıyım, onun oğluyum, kardeşiyim neyse derse beni seven onu da dinlemeli. İşte Cenabı Hak diyor ki ben peygamberlerin varislerine de peygamberlere verdiğim yetkiyi veriyor. Alimler de şefaat edecektir. Üçüncü de sümmeşu hedâ. Sonra şehitler geliyor. O az bir şey değil. Allah için anadan, yardan, serden geçmek, Allah için kanın akmasına razı olmak, feda-i etmek, Elbette ki çok büyük bir makamdır. Peygamberlikten sonra peygamberlikten sonra kişinin erişebileceği en yüce makam şehitlik makamıdır. Peygamberlik Allah vergisidir. Şehitlik de ya. yani. O herkese nasip olmaz. O konuda çok samimi olmak lazım ve alimler geri kaldı. Hayır, geri kalmadılar. İlim yolunda ölen kişi şehittir diyor peygamberimiz. Bir alim hayatı boyunca ilim yolundadır. Hayat boyu asker demektir o. Askerin cephede yapmak istediğini, önlemek istediğini o cephede de cephe gerisinde de yapıyor. Onun için onlar tabii şehit zaten. Şehit. Bu kişilerle arayı yapmak lazım. Hep onu söylüyor. Siz milletvekilleriyle arayı yapıyorsunuz. Sağ olun. Tanıdığım millet adilan yerin milletvekili benim tanıdığımdır diyor. Olur. Kartı da var zevimde diyor. İşte ona bir telefon açarız. Güzel bak şefaat talep ediyorsun. Peygamberlerle aranız düzelmeli. Alimlerle düzelmeli. Şehitlerle de düzelmeli ki yarın onlardan biz şefaat isteyebiliriz Ve bugünden aran açık. Peygamberi beğenmiyor. Alimi her gün eleştiriyor. Yan yattı camura baktı diyor. Ve şehit de pisifizine gitti öldü orada diyor. Şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı ölmezdi. Böyle diyenlere hiçbir şey yok. Allah muhafaza etsin. Biz Böyle düşünüyoruz. Camiye gelenler böyle düşünmez. İnançım budur, kanatım budur. Ama zaman zaman bizi yanıltabilirler. Yanıltabilirler. Bunlara da istifat etmeyeceksiniz. O anandan babandan ne duydun sen? Onlar doğrular. Doğrular onlar. O ihtiyar okuma yazma bilmeyen bir baban ne var han? Anne annem var. Sen o kadına kulaklar. Onların imanına peygamberimiz de hayrandır. Yaşlı kadınların imanına hayran oluyordu peygamberimiz. Öyle sarsılmaz bir iman var ki onu kimse sarsamaz. Maalesef memleketimizde, İslam dünyasında böyle tahsil yükseldikçe inkar artıyor. Halbuki insan diyor ki tahsilli daha iyi inanması lazım. İnkar artıyor. Kahsin düştükçe iman artıyor. Böyle bir tezat, böyle bir çelişki doğrusu ancak bize yakışıyor, başkasına değil. Böyle olmaması lazım. Ama vaka da budur. Ezan okundu, sizi bekletmiyorum. Ayakta duranlar da var. Burada yine bir öyle rastlanmış adamların şansı böyle. Efendim Haydar Paşa Cami Şerifi biliyorsunuz orada güzel bir mabet var hakikaten yani bir noktasına kadar geldi ama bitmiyor camilerin problemleri yani bir işletme hikayesi var masrafı var herkes bakıyor tamam bu iş bitmiştir ama etmemiş oluyor şu anda hangi noktada olduklarını tam bilmiyorum ama ihtiyaçları var ki geldiler yılbaşı da demediler çünkü buradaki Müslümanların yeni yılları hayırlı olsun mübarek olsun bereketle geçsin derler de öbür manada değil yani, Hristiyan aleminin anladığı manada değil gücümüz yettiği kadar elimizden geldiği ölçüde yardımcı olalım benim sesim izin vermiyor da fazla irdeleyemiyorum ama siz anlıyorsunuz tabi değil mi koca demek istediği bellidir peki Allah bütün hayırlarınızı kabul etsin We'll be right